Elhamdülillah ve ve selamü ala Resulillah emma ba'd Şimdi bir soru Geldi de e, Devamlı soruluyor Gerçek bizim hanım kızlar e, Kadın çalışabilir mi? Buna tekrar Çok bir zaman cevap verdik Ama yine ısrarla soruluyor Çalışırsa Çalışabilir mi? Çalışırsa şartları ne olacak? Bu şartları bilelim filan soruyorlar Şimdi evet arkadaşlar kadın İslam'da asıl olan biz birçok derste anladık, anlattık. Asıl olan kadın evinde oturmasıdır. Kadın Allah Subhanahu Teala İslam'da içi toplum yaratmış. Erkek toplumu, kadın toplumu. Erkek toplumu dışarıda para kazanacak, evini geçirecek. Kadın toplumu da ne yapacak? Evde evini yetiştirecektir. Çocuğunu yetiştirecek, evin işine bakacaktır. Kadın asıl olan dedik evinde oturmaktır. Bu da alimler Ahzab suresi 33. ayette وَقَرْنَ ve tabar وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَتْ جَاهِلِيَّتِ ula. <الْأُولَى> bu kitap Resulullah'ın hanımlarına gelmiş ama bu kitap bütün mümin hanımlara da e, e, alimlerin dediği gibi mükelleflik var. Bütün mümin hanımları içinde. Ve sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Mar'a, el mar'atu avrah. Mar'a, mar'a bir kadın avrattır. Kim hiç erkek için. Ve inneha izâ kharacat, ha şeytan. Eğer bir kadın avrattır, çıkarken ev, evinden dışarıya, şeytan onu ne yapar? Arz eder. Kim için? Erçekler için. Teşvik babına getirir. Yani bir kadın normal, normalde bakmazsın o kadına ama, senin karşısına geldi şeytandır bak ona. Şeytan işi budur. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? وَاِنَّهَا لَا تَكُونُ أَقْرَبَ إِلَى اللّٰهِ مِنْهَا فِي عُقْرِ الْبَيْتِهَا En Allah'a yakın olan kadın evindeki kadındır. Yani bir kadın evinde oturursa Allah'a en yakın olan kadınlardandır. Sonra namaz meselesinde biz çok zaman anlattık. Ha, ha, hanım, sahabeler, ya senle seninle namaz kılmak istiyoruz ama evinizde kılmak daha hayırlıdır sizin için. Ve biyutuhinna khayrun lehunna. Evde kılmak daha iyidir. Ama bu asıldır. Ama İslam kadını evde tıkatmamış. Sadece evden çıkamaz. Eskilerin bir sözü vardır. Gerçek güzel sözdür ama e, kinayetçi söylenir bu. Amel için değil. Bir kadın üç sefer çıkacak dünyada. Bir anasının karnından dünyaya, bir babasının evinden kocasının evine, bir kocasının evinden kabre. Evet bu güzel sözdür ama bu değil ki illa biz kadını üç sefer çıkartalım evden onun haricinde çıkmaz. Asıl olmak mübalağat babından böyle demişler. Ama asıl olan kadının yeri evidir. Daha sitirdir ona. Ama hangi kadın Allah ve Resulüne ve ahiret gününe inanan çünkü kadınlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben cennete cehennemi gördüm en çok kadınlardır içinde. Cennette de en çok erkeklerdir. Cennette kadınlar en azınlıktır. Cehennemde kadınlar en çok unlıktır. Neden? Çünkü erkek elbisesini girer çıkar dışarı çalışmaya Allah demiş çık dışarı evde oturma. Ama kadına demiş evde otur ev işini yap. Bu sefer ne oluyor kadın? Kadın evden çıkarken yazıya günah alıyor. Ama farkına varamadın. Çünkü erkek dedi kadının bütün şeyinden nemalanır. Aldığı ortamın havasından bile nemalanır. Marhaba desen o erkeğin aklına yüz bin şey gelir. Ama kadın bunun farkına varamıyor. Çünkü kadında o şey yoktur. İnsanda olmadığı şey anlamaz zordur. Bu sefer ne oluyor? Kadınlar laubali oluyor. Onun için günahları çok oluyor cehenneme gidiyorlar. Allah kurusun bütün ümmetin kadınlarını Allah cehennemin ateşinden saklasın. Ama nasıl saklar? Bu benim dileğimden değil. Hiç kimsenin dileğiyle değil. Bu Allah'ın emri emrini yerine getirmekle olur. O da nedir? Kadını yanında oturacak. Ama İslam dediğimiz gibi kadını tıkamamış ifade. Zaruratta çıkacak. Hasta olur hastaneye gidecek. Babasının evine gidecek, düğün olur düğüne gidecek. Musibeti olur, taziyeye gidecek, pikniğe çıkacak ama nedir? Bunun şartları var. Biz başka yerlerde şartlarına açıkladık bunun. Ama burada kadın çalışabilir mi? Evet, çalışır. Bir mahsuru yoktur. Kadın İslam kadına izin verip çalışmak için. Ama şartları var. O şartlar da biraz bütünde bir ağırdır. O şartları için, o şartları da kim, kim yerine getirebilir? Sadece iman eden kadınlar. Ha adet gereği kapanmış, yemi biraz kapanmış, İslamiyatı tam anlamamış, iman tam gönlünde oturmamış böyle kadın bu şartları yerine getirmesi zordur. Ama Allah'a inanan kadın, ihsan derecesine gelen kadın bu şartları çok güzel canlandırır. İhsan derecesi nedir? Ben Allah'ı görmüyorsam o beni görüyor. Kadın çalışabilir. Resulullah zamanında da kadınlarımız çalışmış. Sahabe hanımlar çalışmış. Radıyallahu anhunna e, tabi'in, etba'u tabi'in ama şertler var. Dört imam mezhebi de buna cevaz veriyor. Dört fıkıh mezhebte de buna cevaz var. Ama şartlar koşmuşlar. Bugün de caizdir kadın çalışsın şertler var. Bu şartlar nedir? Meselen 6-7 e, tane şart var. O şartları bir bir açıklayalım. Birinci şart. Kadın zarurette çalışır. Zaruret nedir? Yani o kadın e, çalışamıyor. E, parası yetmiyor. Kocası çalışıyor. Hastadır yani. Çalışamıyor. Yani kocası e, elinde bir sanat yoktur. Çok az kazanıyor. Sadece onu ile kira ödüyorlar. E, başka şeyler de lazım. Onun için kadın gidip çalışabilir. Zarurette. Zaruret olmayınca olmaz. Ha Bu zaruretın da şeyi nedir? İhtiyaç giderilecek kaderdir. Ha bir de ne diyor? E valla benim koltuklarımı değiştirmem lazım. Bu zorurat mı? Hayır. Bu yerine göre zarurattır. Değil. Ama koltuğun var ise, idare edilse. İlla konşun daha güzel bir koltuk almışsan gidersin gelirsin. Daha güzel bir koltuk alırsın. Yen yani senin Allah subhane teala verdiği rızıktan sene yürüsün içiyorsun. Ha ben istiyorum daha fazla ek. E, çeşitler olsun. Bu ihtiyaç değil. İhtiyaç o kadar insanı idare edecek kaderdir. Ondan dolayı bir kadının ihtiyacı oldu, çalışabilir. Birinci şart nedir? İhtiyaç. İkinci şart o amel, o işi, iş, kadın iş, o çalıştığı iş ne olacak? Kadının yapısına, fiziğine, durumuna, şer'i durumuna münasip olacak. Yani müleim olacak, yani uygun olacak. Kadının yapısına, mesela bir kadın doktor alabilir. Adın doktoru gidip kendi hastanesinde çalışır. erkeklerden e, katılmaz. Sadece kendi e, hanımlara bakar. Yen yani bir e, hemşire olabilir. Şöyle e, yen yani bir ders verebilir. Öğretmen olur. Yen yani konfansyonda çalışır terzilik olarak. Yen yani öyle bir iş yapsın ki kadının fizik ve şer'i e, şeyine e, münasip olsun. Fiziğine münasip olsun. Ha bir kadın gidip barangoz çalışabilir mi? Olmaz. Bir kadın gidip inşaatta çalışabilir mi? Olmaz. Yani öyle bir iş yapar ki fizikine, adet dinin urfuna uygun olsun. İkinci. Bu kadın çalıştığı yer özel kadınlar için olması lazım. Şarttır. Yani erkeç karışıklık olmaması lazım. Kadın erkeç karışık olmaması lazım. Bu da çok şarttır. Alimler bunun üzerine şiddetle durmuşlar. Çünkü ihtilat, karışıklık, ka kadın erçek bir yerde çalışmak dinimiz kesin bunu yasaklamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde hadisinde apaçık diyor ki Bir hanım, bir kadın, bir erçeğin yanına geldi, teç başlarına helvet oldu. Yani kimse onları görmüyor. Helvet dediler, üçüncüleri şeytandır. Bu iş bitmiştir. Ha benim kalbim temizdir, ben öyle değil, falan, iyi insandır. Hoca olsa yetmiş ilmi olsa bu bu kadardır, Bitmiştir. Resulullah dedikten sonra bu iş konu kapanmıştır. Kadın erkek çalışma. Konfasyonda çalışıyorsun. Sadece kadınlar bayanlar çalışıyor. Güzel. Hemşiresin. Sadece bayanlara bakarsın. Doktor olursun. Bayanlara bakarsın. Vesaire. Bu işten bu iş şartı yerine getirdin. Bir mahsur yoktur. Dördüncü şert Kadın çalıştığı yerde hicabına şer'i ölçüde mukayet olması lazım. Yani hicapla çalışacaktır. Örtüyle çalışacaktır. Yani örtü şartını kulağardı etmeyecektir bir kadın o zaman caiz olur. Yani açılmayacak başörtüsünü her şeyini kapadıktan sonra çalışabilir. Beşincisi o iş yeri Mahramsiz sefere vesile olmayacak. Yani mesela ben iş yerinde çalışıyorum. Mesela şehirdeyim. Şehrin çınarında kıyısında bir iş yeridir. Orada ne yapıyorum? Gidiyorum teç başıma. Bu fitneye yol açar. Böyle olmaması lazım. Ha, Gruplarla servis var. Geliyor. Bütün işçi hanımları alıyor. Hepsi kadın. Bir şüfer var tabi. O haric hepsi kadın, görüp götürür iş yerine, iş yeri kadın. Bunun bir mahsuru yoktu. Ama bunu bilse mi iner trenemine, tek başına gider. Buna alimler cevaz vermiyorlar. Altıncısı, yo, işe çıktığı, altincisi işe gittiği asnada, işe evinden işine, işinden evine bu arada bu, bu çalışması bir harama düşmesinden en, e, yol açma, açarsa caiz değil. Yol açmaması lazım. Harama yol açmaması lazım. Ne gibi? Mesela e, taksiye münür teç başına şoförle yalnız kalıyor. Doktora gidiyor. Mesela doktordur teç başına erçek geliyor yanına. Teç başına erçeği muayene ediyor. Bular olmaz, caiz değil. Helvet olur mu? Helvet caiz değil. Helvet caiz değil. Bu helvete düşmemek için, Helvete düşmemek için e, ne yapacaksın? İş haram olur. Ama helvete düştün, iş haram olur. Düşmemek için öyle bir işleteceksin ki düşmeyeceksin. En son şart, alimler diyorlar ki, Bu işe giderken asıl, asıl işini bırakmaması lazım. Kadın asıl işi nedir? Evidir. Evi nedir? Kocasına hizmetidir. Evledine eğitimidir. Evin işi gücüdür. Bunlar engellemek olmamak şartıyla nedir? Kadın çalışabilir. Onu hiç arkadaşlar ben dedim her zaman gibi kadının çalışması e, haram değil ama nedir? Şertleri ağırdır. Bu şartları yerine getiren çalışabilir bir mahsuru yoktur. Çünkü alimler diyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedikten sonra kadın fitnedir. Bu işi kapatmamız lazım. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahibi bir hadiste diyor ki: fitne adar ala min en-nisa." Benden sonra en büyük fitne, ondan büyük olan fitne yoktur. Bıraktım benden sonra celen fitnelerde en büyüğü nedir? Kadınlar dır için kadınlardır. Ve bani İsrail ve inne ve in fitnet bani İsrail كانت في النساء. Bani İsrail'in de en büyük fitnesi kadın tarafından geldi. Onun için kadın çok önemlidir. Kadın çok önemlidir toplumda. Dediğimiz gibi kadınlarımız Allah oları ıslah eylesin. Mümin hanımlar gibi eylesin. Ananalarımız sahabi hanımlar gibi eylesin. Ve onlar da cennette e, bir araya cetirsin. E, bu hanımlar ki biz bunlara hitap ediyoruz. Bunlar için dua ediyoruz. Bunlar kimdir? Bunlar bizim anamızdır, bacımızdır, hanımımızdır, kızımızdır. Halamızdır, teyzemizdir. E biz istemez miyiz? Bunlar bizimle cennette olsun. İnşallah hepimiz cennete gideriz. Ama cennetin yolu işte... Allah'ın emirleri çizgileri dendir. Bunlara uymayan olmaz. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde evet bu günde kadınlar e, çalışabilir bu şartlarla. Ama bugün de e, haklıdır. Birçok aile yoksulluk var e, filan var. Çalışabilir ama bu şartları yerine getirir yoksa bence hiç e, sabretsin Allah'ın kaza e, ve kaderine. Yoksulluğa sabreder ne olur Allah subhanehu Teala onu e, inşallah salihlere ilhak eder. Şert değil üçünde iki ekmek yelim, Bir ekmege düşerim. Şert değil dört ten elbisemiz olsun. İçi ten olsun. Yeter ki bizden Allah razı olsun. Her zaman söylüyorum. Bir hanım kızımız geldi hocam dedi. E, örtülmenin şertleri nedir? Tam sünnete göre çok ihlafli şeyler duyuyorum. Ben de dedim işte kadın kadın. Bunları anlattım. Kadın avrattır filandır. Kapanmakta alimler demişler, ihtilaf etmişler. Yüz kapanır mı, kapanmaz mı? Ama her iki tarafta ittifak etmiş yüz kapalır. E fitnede yüz kapanması lazım. Vallahi dedi hocam dedikten sonra hocam dedi biz Allah için çuvala girsek bile azdır. Ve ben yüzümü kapatacağım. Ve kapat hamdülillah. Ondan dolayı bize böyle hanımlar lazım. Bu hanımlarla ümmet ıslah olur. Bu hanımlardan Allah'ın hükmü yer üzerinde hacim kırar. Yoksa biz hanımlarımızı sokaka salmışız. Adı kapanmış. Fiziklerin hepsi ortada. Biz hanımlarımızı iş yerlerinde laubali koymuşuz. Kızlarımız Facebook'ta, telefonda bilmem ne de konuşuyorlar. Ondan sonra İslam hakimiyetten bahsediyoruz. Olmaz. Her şeyi önce biz yaşayacağız. Ondan sonra yerimizde yaşar. Yaşamadan İslamiyet'i İslam hükmü yerimizde yaşamazdır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.